Yazan Mehmet Erdem Yöneten Engin uluda Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Nasuh Doğan Bavli Keriman Sunape Uysal Necla Tijenpar Turan Alev Sezer Özlem Neşe Mesutoğlu Ünsal Arif Akkaya Aysel Neslihan İşbay Abuziddin Ersun Kazançel Mehmet Levent Kurumlu Bey Bey kalkıyor musun Evet hanım Sen emekli adamsın yatsan uyusan ya öğleye kadar Ne bu tez canlılığın Bizim çiloroz ötüyor iki saattir duymuyor musun? Gidip kümesin kapısını açı vereyim de salayım tavukları Bey sen bana kızacaksın gene ama Komşular hepten şikayetçi bizim bu çilorozun sabahları ötüşünden Kime neymiş benim çilorozumdan? Kime ne zararı varmış yani? Öyle deme bey gün geçmiyor ki komşulardan yakınma olmasın? Dün bitişik apartmandaki Selma Hanım Hani şu avukatın karısı Yana yakıla dert yandı Onların yatak odası tam bizim kümesin bulunduğu yandaki köşe değilmiş. Ya şafakla birlikte başlıyor senin horoz ötmeye. Ya sanki evin içinde ötüyor diyor. O ötmeye başlayınca bütün ev uyanıyoruz. Ondan sonra da bir kez olsun gözümüzü kırpmıyoruz. Allah seni inandırsın Keriman hanımcığım dedi. Onlar da bizim bahçeyi çöplüğe çeviriyorlar ya. Her gün onların pisliklerini temizliyorum ben Komşudur diyorum sesimi çıkarmıyorum Aman hem nereden biliyorsun canım Onların attığını 5 katlı apartman Koskoca insanlar atacak diye çel çöpü Çoluk çocuk işidir o Bey komşu komşunun o kadarcık Kahrını çeker Bir şey söylemedim ki Onlar da bizim çil horoza katlanıversinler canım Ah bazen ben bile katlanamıyorum ya Bu horozun sesine Bak ne diyeceğim sana bey Keselim gitsin şu horozu ha Kesmem Bir daha da senin ağzından bu sözü duymayayım anladın mı? Bozuşuruz ona göre. Kesmeye kıyamıyorsan satalım gitsin. Ne keserim ne de satarım. Ay yavaş konuş yavaş çocuğu uyandıracaksın. Yavaş <gülüyor> be yeter yahu. Yavaş. Şu dünyada gönlümüzce yaşayamayacak mıyız biz? Yıllarca bu günleri hayal ettim ben oysa. Bir emekli olsam dedim. Bahçenin bir köşesinde kümez, tavuklar... Erkenden öten horozlar... Taze taze yumurtalar... Meyve ağaçları kendi elce ezimle diktim Sepsele Ama rahat bırakmazlar ki insanı Hanımefendiler horoz sesinden Rahatsız oluyorlarmış bey, Allah aşkına ya, çocuk Çocuk çocuk Üç çocuk büyüt bu hale getir Hayır hayır yetmiyor bütün bunlar Burası çocuk yuvası mı sanki ha? Beyimiz Almanya'da markları kazansın bey, bey bey o nasıl söz öyle O bizim torunumuz bizim canımızdan Bizim kanımızdan Taş yerinde artır hanım ...torunumu en az ben de senin kadar severim. Bizim canımızdan, bizim kanımızdan olduğunu ben de biliyorum elbet. Bizim yaşımız yetmiş, işimiz bitmiş. Ayaklarımızı uzatıp yatacağımız gün bugün. Para kazanmak her şey değildir bu dünyada. Ben onları yetiştirdim, bu hale getirdim. Mürüvvetlerini gördüm onların. Biz ne kadar gayret etsek de ana baba şefkatini veremeyiz torunlarımıza. Hiç de değil, hiç de değil. doğrusu de mı çocuklarımdan daha çok seviyorum. Torunlarımı sevmesine ben de çok seviyorum. Sevmek ayrı şey, tadılık yapmak ayrı şey Kerim ananım. Anladın anladım, mı? Anladım, anladım Nasuh Bey, anladım. Beyefendi torunlarım rahatınızı kaçırdı herhalde <gülüyor> İşte gözünde su da hemen hazır Sanki torunlarımın kahrını sen çekiyorsun da bütün bu lafları ediyorsun Yükü çeken benim ayol be Hanım sen benim sözümü anlamıyorsun ki Ben kendi adıma konuşmuyorum ha Sen ha ben Biz unumuzu eleyip eleğimizi asmışız Şurada üç buçuk günlük ömrümüz kalmış Onu da dadılık yaparak geçirmeyelim Ben sağ oldukça torunlarımı eline bırakma 10 tane de olsa bakarım onlara tamam mı Bak hanım bak ha. Oldu olacak hepsini topla başına Bakarım toplarım da tabi Ne yapsın yavrularım Almanya'ya götürsünler de dilinizi dinimizi unuttursunlar çocuğumuza Ne halim varsa gör Ben bahçeye çıkıyorum Tavukları saldıktan sonra biraz çapa yapacağım ha, Sen bahçenle uğraş işte hadi ben de torunlarımla Oldu olacak bir de çocuk yuvası açalım istersen Hiç ha? de yüksünmem Gerekirse yuva da açarım torunlarım için Geldim çil horozu Geldim yavrum Ha şöyle sen çil horozuna bak Hadi Aman adam da haklı Kendi açısından haklı da e, Onca yıl çalış çabala Üç çocuk büyüt Emekli ol tam sırt üstü yatıcı zaman iki tane torunumun sorumluluğunu üstüne al e, Çocuklar da ne yapsın canım Onlar da haklı Parmak kadar çocuk Alman ellerinde Gelinliğimizi görelimizi töremizi unutur Of Of aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık Aman yarabbi Kalkıp kahvaltı hazırlayayım bari <gülüyor> Özlem yavrum Büyük babanı çağır çay hazır de hadi evladım Büyük baban nerede babaanne Bahçede kızım Büyük babam büyük baba Efendim yavrucuğum Babaannem çay hazır diyor Geldim kızım geldim Üzle yavrum sen kahvaltını yap Okula geç kalıyorsun hadi Olur babaanne Hadi kızım hadi geç kalıyorsun Babaanne gene mi bağlıyor Oh büyük baban dün almayı unutmuş kızım Bugün alsın Ekmekte bayat ben kahvaltı yapmadan gideceğim Bayat ekmeği de hiç sevmiyorum Yavrucum sobanın üstünde kızartı verdim şimdi hadi İstemiyorum Sizin bu peynirinizi de sevmiyorum zaten. Büyük babam hiç iyi peynir, iyi zeytin almıyor babaanne. Aa, o nasıl söz kızım öyle? Aa, nimet, Allah'ın verdiği nimet. Bak tazecik yumurta var. Büyük babanın tavuklarının yumurtası. Rafadan yapıverdim. Onu ye bari. <gülüyor> Bizim elime çiçek açmış hanım. Fasulyeler de oldu olacak. Bir haftaya kalmaz taze fasulyeyi kendi bahçemizden yiyeceğiz Kendi elçesimle yetiştirdiğim fasulyelerde Aman ne iyi büyük babacığım bana almamışsın gene Bugün alıvereyim kızım dün unutmuşum İyi peynir de alıver büyük babacığım Evde peynirimiz var ya kızım Ben sevmiyorum onu iyi peynir alıver Yavrucuğum bizim bakkalda iyi peynir kalmamış Babana mektup yaz da Almanya'dan iyi peynir yollasın. Nasuh Bey, Nasuh Bey. O nasılsa söz öyle. Ha, Özlem yavrucuğum. Büyük baba şaka yapıyor ya. <gülüyor> al bir tane daha. Beyimizin çocuğunu gün boyu baktığımız yetmezmiş gibi... ...bir de karşılama töreni istiyor. Aa, o ne biçim söz öyle bey. Çocuğun yanında bari konuşma böyle. Ne demişler çocuktan al haberi. Özlem kızım hadi sen de çabuk bitir kahvaltını da... ...halanlar seni de bırakıversinler geçerken hadi yavrum. Tamam ben de zaten. Aa, aa, aa ya vıcığım bile bitirmemişsin daha. Canım yemek istemiyor. Geldim kızım, geldim, geldim. Hah, anne ben bunun karnını doyurdum. Bugün sınavım da var onun için acele ediyorum. Daha okulda soru hazırlayacağım. ...bak bezleri torbada. Ben her zamanki gibi gelirim eve. Eğer durmayacak olursa sen mama yapı ver Tamam kızım tamam her gün bunları tembih etmen gereksiz. O kadarını biliriz herhalde. Ha, anne babam evde mi? Evde evde biz de kahvaltı sofrasındaydık zaten. İyi, al şunu anne. E, bu ne kızım? Babama zahmet oluyor ya elektrik faturası. Bunu yatırıversin bugün son günüymüş galiba. Aa. Benim de Tuğra'nın da hiç boş dersimiz yok. Bugün. Olur kızım olur hadi baban yatırıverir yatırıverir. Peki Allah'a ısmarladık anne. Necla, Necla dur kızım dur yavrum. Özlem de geç kaldı. Kaldı okuluna da onu da götürüverin Özlem, özlem Hadi kızım tamam. Allah'ım bırakıversinler seni de Çantamı bulamıyorum babaanne Manki Çocuk da her gün böyle yapar zaten Oralarda bir yerdedir bak bakayım Al al al işte buradaymış çantan al Hadi fırla Şimdi de çorabımı bulamıyorum of, of. Hadi özlem hadi ben çok geç kaldım Yiğit babacığım öğretmenim eşofmansız gelme bir daha dedi dün yine. Yarın da eşofmansız gelirsem okula almayacakmış. Özlem gel kızım giydireyim çoraplarını gel. Akşamüstü sen okuldan dönünce alalım kızım eşofmanını. Peki büyük babacığım. Acele et yavrum özlemim alan bekliyor kapıda. Hoşça kalın. Güle güle yavrum hadi güle güle Allah zihnine açıklığı versin. Güle güle. Oh. Allah'a şükür birinci fasıl bitti. Bey, bey çocukların kulağına gider de gücenirler diye hiç düşünmüyorsun hiç. Hanım kaç kere söyledim sana ben emekliyim sorarım sana bir insanı niye emekli ederler? Ha? Niye? Bunları kaç kere dinledim ben. ha Sen söyleme ben söyleyeyim bir adamı niye emekli ederler? ha Her gün dinleye dinleye ezberledim çünkü. Çalışamayacak duruma geldiğin için bir Bir de ömrünün son deminde Sefa sürsün diye iki Ama nerede Büyük baba örtmedi meşatmağsız gelme dedi Büyük baba bal al iyi peynir al Kendi çocuğum olsa şimdiye kadar kaç kere çarpardım Git damat beyin elektrik faturasını öde Beyimiz kapıya kadar bile çıkmıyor da Kapıdan gönderi veriyor çocuğu Bakmak senin görevin dercesine Nasuh bey ben damadın çocuğuna bakmıyorum Kızımın çocuğuna yani torunuma bakıyorum Torunuma anladın mı Anladım Kerim ananım anladım İyi bakmalar <gülüyor> <gülüyor> Al işte İkinci fasıl başladı Hadi hayırlısı anlaşıldı Bu dünyada bize rahat yok Git başımdan Allah aşkına be, git Aman emekli olalı hiç çekilmiyorsun yani hiç Gidiyorum zaten gidiyorum Beni bekleyen bir sürü görevim var Damat beyin elektrik parası yatırılacak Oğlanın arsa işlemleri yapılacak Toruna bal iyi peynir alınacak Cak oğlu cak cak cak Emekli değil hizmet eriyiz sanki İnsan bunları zevkle yapar zevkle Kahve köşelerinde pidekle Evet ona ne şüphe Zevkle yapıyorum zaten Bırak Allah aşkına ayol hadi bırak Bıraktım zaten bıraktım Ben gidiyorum sen ne halin varsa gel Nasuh bey Nasuh bey Buyurun Abuzettin bey Nasuh bey buyur bir çayımı iç de geç Sağ olasın Abuzettin bey Sağ olasın başka bir zaman Şimdi acele işlerim var onları yapmalıyım Emekli adamın 3 aydan üç aya maaş almaktan başka Ne işi olabilirmiş ee, Hadi memur olsan anlarım O zaman da aydan aya Maaş alma işim var Hep öyle söyleyip bir sürü iş yüklüyorlar Be müteahhit bey Emekli adamsın ne işin var diyorlar Oğlan diyor baba şu işi yapıver Kız bunu damat şunu e, İstiyaf adlinin üstünde yük sarıyorlar Sırtı mısa Buyur buyur beş dakika bir çay mı İç de i̇şte, nereye gideceksen gidersin ee, Oğlum Mehmet tamam. Bize iki say yap Olur hadi ee. İki çay çıksın kıskala özel olsun Mütahhit Buyur Buyur, söyle, buyur. Ah, şöyle buyur. Şöyle ah, buyur nasıl Hem e, sizinle hayırlı bir iş için konuşacağım. Hayırlı bir iş mi? Evet. Hayırlı bir iş için konuşacağım sizinle. Ben de dedim hangi dağda kurt öldü de müteahhit Abu Zittin Bey bize çay söylüyor. Allah aşkına şu çay kalsın. Siz iş adamısınız. Binmeyeceğiniz eşeğin önünü otatmazsınız. Ben çaydan vazgeçiyorum. Otur hele otur şu. Konuşacağım sizinle uzun uzun Hadi hayırlısı bakalım Bu bir bardak çay bize neye mal olacak Tavşan kızı çaylar abim Buyurun Nasuf bey Affet olsun mütahhit abim Söyleyin bakalım Neymiş bu hayırlı iş abuz be. Çaylarımızı bir içelim hele Önümüze bir tutam ot atıp da Sonra altımıza <gülüyor> bir varil sürmeyesin ha? Böyle bir düşüncem varsa baştan söyleyeyim Bırak bir varili Bir damla süt çıkaramazsın bilmiş ol Biz hangi çiçekten Hangi balı alacağımızı biliriz Sen onun için Üzülme Nasuf bey ee, Doğrusu çok merakta kaldım ee, Sizin şu ev er, Nasuf bey Ne olmuş bizim ev Dört tarafı apartman oldu şimdi anlar gibi oluyorum galiba. Evet Nasuh Bey, sizin eski evi yıkıp yerine şöyle ikişer daireli bir apartman dikelim derim ben. Olmaz, kesinlikle olmaz. Dur bakalım, dur bakalım. Kestirip attırma hemen. ben tapudan araştırdım. Bahçeyle birlikte 240 metrekare arsanız varmış. Geniş, geniş ikişer daireli 5 katlı apartman yaparız. Zemin katı da sıra sıra dükkanlar Olmaz dedim ya Taktiğini anlıyorum Nasuh Bey ee, isteksiz görünüp Pazarlıkta kazançlı çıkmak istiyorsun Değil mi Korkma Korkma seni kandıracak diyelim Şunun şurasında merhabamız var Boşuna dil dökme Ben sağ oldukça evimi yıktırmam 10 dairenin Üçünü bırakırım size Hiçbir şeye karışmayacaksınız Anahtar teslime Gömme banyolu Kaloriferli lüks daireler olacak bunlar Üç evladının her birine birer daire bırakmış olacaksın Allah gecinden versin Yarın rahmetle anarlar sizi Ama Bey Onu evlatlarım benden sonra düşünsünler Size iki de dükkan bırakırım İstersen o apartmanın hepsini bana bırak Gene de istemiyorum anladın siz, mı? Sizi anlamıyorum doğrusu Nasuh Bey Bakın şimdi siz kendi bildiğinize böyle diyorsunuz ama Yengem ne diyecek hiç düşündünüz mü? Mal benim değil mi? Ben sağ oldukça yıktırmam evimi. Sen git abartmanını boşarsalar üzerine dik. Ne var bu eski evde anlamadım gitti. Yoksa yoksa gömü, gömü falan mı var altında? Şimdi sana gülünç gelebilir ama... ...gene de neden istemediğimi söyleyeceğim. Üç beş tavuk var bahçede. Sonra çil oros. Kendi el cehizimle yetiştirdiğim ağaçlar. Domates, salatalık, fasulyeler Düşündüğün şeye bak <gülüyor> ee, Biraz bencillik olmuyor mu bu? <gülüyor> Bunu ne yapsam anlatamam sana Benim bütün dünyam o bahçe Şurada üç günlük ömrüm kalmış Ben bu evi sırtımda götürecek değilim Benden sonra ne yaparlarsa yapsınlar Evlatlarını düşün bir hele Oğlun olsun, damadın olsun İkisi de kirada bildiğim kadarıyla Oğlan neyse ne de durumu iyi hani ya ya damatla kızın durumu zor doğrusu. Bu zamanda öğretmen maaşıyla şehir yerinde kira vererek geçinmek akıl karı değil. Biz tek maaşlı onları büyüttük, bu hale getirdik ya. Şimdiki zaman o zaman değil. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Bu yaştan sonra sen kendini düşünmemelisin Nasuh Bey. Ben bugüne kadar onları düşündüm hep Allah'a bin şükür iyi kötü her birini meslek sahibi yaptım Biraz da kendileri çalışsın Hazıra konmasınlar sonra kıymetini bilmezler Siz gene bir düşünün Nasuh Bey Ben birkaç gün sonra gene Gene rahatsız edeceğim sizi Boşuna bekleme Ben söyleyeceğimi söyledim Gel Bülü Bülü Bülü Bülü. Gel Gel Bülü Bülü Bülü. Şu tavuklara ben yem vermesem... ...üç gün bakan olmaz. Kadıncağız da haklı. Torunun birini okula yollamadan biri gelir. 6 aylık çocuklar gün boyu uğraşmakta kolay değil hani. Bu böyle olmamalı. Ömrümüz boyunca bir gün görmedik biz. Bir gün. Evet. Yaşlılığımızda bari şöyle... ...üç gün sefa sürsek ya. Nerede?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 Yoklarına öyle Hadi eve gel de birkaç lokma bir şey ye bakayım Geliyorum hanım geliyorum Gel Hanım'a bahsetsem Mika ha? Bahsetmesem ne olacak bir İki gün sonra nasıl olsa duyacak Abu Zittin bu işi kafaya koyduysa peşini bırakmaz Yarın oğlana damada söyler Daha olmadı hanımla konuşur ah, Bey nerelerde kaldın ayol Memurken daha iyiydin ha Hiç olmazsa yemek saatlerini şaşmazdın Yemek aklıma bile gelmiyor <gülüyor> hanım aklıma. Her şeyi dert edersen gelmez tabi aklına Sabah 8'de çıktın evden Bak saat dörde geliyor neredeyse Hadi gel evine yemeğini ye Ondan sonra nereye gideceksen gidersin Hanım canım sıkkın zaten bir de sen varma üstüme. 40 e yılın başı çocukların bir işi düşüyor. Herkesin burnundan getiriyorsun yani. İyi ki kız bir ricada bulundu senden. Kızın elektrik faturası ile ilgisi yok bunun. O sabahtı geldi geçti. E o zaman oğlanın arsa işine bir terslik oldu öyleyse. Ne oldu? <gülüyor> Anam gene fazla fiyat mı istiyor? Daha fazla istiyorsa ne yapalım? Ha? Oğluna mektup yazar durumu bildiririz değil mi? Değil hanım değil. Oğlanın arsa işini de bağladık o işte tamam. Eee? Anam sıkkın dedim ya işte varmamıştı. Aa ben senin 40 yıllık karınıma yol senin canını sıkan bir olay olduysa bilmek benim de hakkım değil mi? Benim anam bunu da bilmeyi ver. E aşk olsun bey. E aşk olsun bey. Hele sen birkaç lokma bir şeyler atıştır da sonra konuşuruz senden. Anlaşılan senin canın fena sıkılmış. Hadi bakayım mutfağa. Hadi mutfağa. Gel bak. <Gülüyor> Anna kahvede yaptım. Şimdi anlat bana canını sıkan şey neymiş bakalım. <gülüyor> Hadi. Heh. Dur dur anlatayım. Sabah evden çıktım. <gülüyor> Çarşıda müteahhit Abozettin yolumu kesti. E derdi neymiş? Bizim ev. Neymiş bizim evle alıp veremediği Tapulu malımıza yol. Yıkıp yerine apartman yapalım diyor. Aa. E canınızı sıkacak ne var bunda? Desene başımıza devlet kuşu kondu. Hii, söyle söyle çabuk Bize kaç daire veriyor Biliyorsun Zahide hanımların yeri de bizimki kadardı On daireli apartman dikti Abuzettin bey de oraya 4 daire verdiydi onlara Hatta Zahide hanımlar kazıklandık diyorlardı Söyle Allah aşkına söyle Kaç daire veriyor bize 3 daire iki dükkan veriyor vermesine de Ben kesinlikle olmaz dedim İyi demişsin Dörtten aşağı kabul etme sakın Hatta hatta 5 daire isteyelim Ben olmaz dedi İyi etmişsin İstekli görünmemen çok iyi olmuş Nasuh hanım, beyciğim hanım, hanım. Ben on dairenin onunu da verse gene de istemiyorum Aa, O neyemiş o Bak hanım Ben bu yaştan sonra kutu gibi apartman dairesine sıkışıp da ölümü bekleyemem Hem sonra tavuklar ne olacak Bey, bey ciddi olamazsın Bu bizim başımıza konmuş bir devlet kuşudur Şu üç kel tavuk da kabak tadı verdi ha? bahçe Ağaçlar Kendi elimle yetiştirdim onları. Ben günün yarısını bahçede çalışarak geçiriyorum. Apartmana tıkışınca ne yaparım? Ben nerede vakit geçiririm? Ellerin emeklileri nerede vakit geçiriyorsa... ...sen de orada oyalanırsın. Hanım boşuna aklımı çelmeye kalkışma. Ben istemiyorum anladın mı? İstemiyorum. Sen böylesindir hep Saati. Hep senin aklına uysaydık. Belki şimdi hala kira evlerinde sürtüyor olurduk. Hah <Gülüyor> ha, ha. Özlem geldi herhalde kapı Ben kapıyı açayım bari Peki Büyük babam evde babaanne Aaa Kızım önlüğünü gene kirletmişsin e, Daha dün yıkadım yavrum hani Bıktım senin önlüğünü yıkamaktan Her gün her gün e, Ne bu böyle yavrum biraz dikkatli olsana canım Yol da kabuğuna bastım da düştüm babaanne Kolum da acıdı e, Bastığın yere dikkat etsem bir şeycik olmazdı Büyük babam evde mi demiştim Ben ne diyorum o ne diyor Senin canın çıkmış kim umurunda? <gülüyor> büyük babam geldi mi? Öğretmen eşofmansız gelme demişti. Yarın beden eğitimi dersi var yine. Eşortman alınmazsa gitmeyeceğim bundan sonra okula. Şimdi büyük babanla gidip alırsınız. Büyük baba eşortman. Hadi. Yavrum, hadi akşam olmadan gidelim çarşıya. Hadi. <gülüyor> Ne anne sen Müteahhit 3 daire veriyor da Babam olmaz mı diyor bu eski ev için 10 On dairenin onunu da verse Gene de vazgeçmezmiş bu viraneden Bunadı kızım baban bunadı Vallahi Hı. anlamıyorum anne İstememesinin bir nedeni olmalı Niye istemiyormuş ki söylemiyor mu Üç kel tavukla çil horoz var ya Ha Bir de kendi el cezile diktiği O ağaçlar Şunun düşündüğü şeye bak Ne 3 kel tavuğu gömme banyolu Kaloriferli 3 daireye değişmiyor öyle mi hmm. Anlamıyorum doğrusu hmm. Vallahi anlamıyorum Şurada her ay bir dünya kira ödüyoruz biz Benim maaşım zaten olduğu gibi kiraya gidiyor Biz de kiradan kurtulurduk hiç olmazsa Abimler sen onlar da kira evlerine Ben düşünmüyor muyum sanıyorsun kızım bunları Bir dairesinde siz oturursunuz İsterlerse bir dairesinde de abinler Niye oturmasınlar ayıl anne Nihayet onlar da memur Kira evinde oturuyorlar ah, ah, Gelin hanım kaynana gölgesinde olmak istemez bakarsın Ne de olsa aynı çatı altında olacağız burada Zaten bize küsler Gelip gitmiyorlar epidir biliyorsun Onlar düzelir anne düzelir Düzelir de bu babama ne oluyor böyle Hadi kendi eski evinde Otursun oturmasına da Bizi He? de mi düşünmesi hiç Zarar yok dairelerden ikisini kiraya verin Birinde kendiniz oturursunuz O daireler dünya kadar para getirir bu zamanda Üç kel tavuktan ne elde ediyor Ah kızım ah Babana kalsaydık şimdi hala kira evlerinde sürünüyor olacaktık belki de Of of bu evi alırken az mı uğraştım ben onunla hmm. Mal sahibi en son 16.500 demiş Baban da 16.000 dedir etmişti Günlerce uğraştıydım ...adam on bini veren 500'ü de verir diye az mı yalvardım? Ah Nal dedi de mıhtemediydi. En sonunda ev sahibine gittim. Babandan saklıca beş ben vereceğim. He de bizim beye sayenizde biz de ev sahibi olalım dedim de... ...bu evi öyle almıştık. Günlerce dikiş diktim. Gecemi gündüzüme katarak. Babanın maaşının 140 lira olduğu zaman da ben taksit taksit dikiş parasıyla 500'ü ödedim de bu eve sahip olduk kızım. Babam bugüne dek bunu öğrenemedi hala. Sen de söyleiver. Ev senin sayılır o zaman. Şöyle sen de inanmaz ki. Bugüne kadar ben de duymamıştım bu olayı. Kimseye söylemedim ki. Hatta o adama da tövbe ettirmiştim. Bakma. Çok kızdım da sana söyledim o eskiyle. Yoksa bu sırrı mezara götürecek. Aa, ah, Turan geldi galiba anne. Ben gideyim. Çağır kızım kocanı gelsin. Çağır. Ona da anlatalım. Bir akıl danışalım bakalım. Ne demişler akıl akıldan üstünmüş. E hadi çağır kızım kocanı yemeğe de kala verirsiniz. Allah ne verdiyse yeris hepimizin. E, hadi yok anne biz kalmayalım. Kızım, kızım ata bekletme dışarıda. Çağır hele gelsin. Peki. Hadi. Turan. Turan gel hele bir içeri. Beş dakika sonra gideriz Necla gitsek daha iyi Gel hele sen gel Geliyor değil mi kızım Geliyor anneciğim ben kapıyı açıyorum aç Necla evimize gitseydik bir oturduk mu kalkamıyoruz Her gün her gün ayıp oluyor annenlere Geç sen bir içeri annemle konuşacağız Turhan evladım Ayıp olan da neymiş Siz bizi arayıp sordukça biz daha çok memnun oluyoruz yavrum Ee, hayrola ikinizde telaşlı gördüm Bir sorun mu var Babam Tuğran babam Ne olmuş babana Yok canım telaşlanacak bir şey yok ee, Bilmem ki nasıl anlatsam Anlat yahu ee... anlat nasıl anlatacaksan anlat Bir şey lastik gibi uzatır da uzatırsın Adamı iyice fıtık edersin Bak, bak bu ev Turan Bu ev ee... Ee? Ay, En iyisi sen anlat anne Ben anlatamayacağım Üf, Bir şey ballandırır ballandırırsın sen de Anlat Allah aşkına ne oldu Ben anlatayım oğlum ben anlatayım Hı. Bugün sabah müteahhit Abuzettin babanın yolunu kesmiş. İşte böyle oğlum. Adam iki dükkan, 3 daire demiş ama e, alışveriş bu. Ne koparsam kârdır ha. hesabı. 4 daireyi haydi haydi verir bize. Tabii böyle iyi bir yerde kendisine kalan altı daireyi de milyonlara satar. Ee, bir sonra da bize söz hakkı düşmez anne. Ne de olsa el oğluyuz Tuğran niye öyle diyorsun Bak dünya kadar kira ödüyoruz ayda Bugün yarın ev sahibi kapıya dayanır gene zam diye Size kayınpeder evinde oturacağımı kim söyledi Oturmazsan maaşın birini kiraya verir Ondan sonra da bir ay boyunca kara kara düşünürsün yetip bitmiyor diye Hep kendi çıkarımız açısından değerlendirmeyelim Necla Baban da yaşlı başlı adam vardır Elbette mi düşündü Olmaz olur mu var elbet Çil horozla üç kel tavuğu düşünüyor Ee, ...düşüncedir saygı duyarım Sen de ille babamdan yana olursun Düşünsene bir ayol Üç daire Sıkıştırsan sıkı bir pazarlığa otursan Annemin de dediği gibi dört daire verir koşa koşa adam bize Bu daireler su içinde milyonlar eder Her şeyin ölçüsü para değil ya karıcığım Ne olacak bu da babamın kafasında Zarar yok bize vermesin biz gele kirada oturalım Birinde kendileri oturur Niye niye niye size vermeyecekmişiz a kızım Ele kiraya vereceğimize ...gelir kendi eviniz gibi oturursun... ...mesela dedim anneciğim... ...kazançlı bir iş olmasına kazançlı da... ...ee... ...si babanın da bir düşündüğü vardır elbet... ...değil mi anne sen ne ee, diyorsun... ...ee... ...meşgale hanım meşgal ediyor da başka bir şey söylemiyor evladım... Ya. ...anne niye hafife alıyorsun... ...kendi açısından haklı belki de... ...yıllarca çalışmaya alışmış bir insanın... ...emekli olarak boşta kalması kolay değil... ...sudan çıkmış balığa döner insan... Kahvehane köşelerinde çürümek istemiyor herhalde e Kendine başka bir meşgale bulsun a canım Aaa onun keyfine bu fırsat tepilmez ya Adamı rahat bırakın Allah aşkına Oğlum oğlum o hep öyledir Hep böyledir o Emekli olduğu zaman da gel şu emekli ikramini bir yere bağlayalım dedim O zamanlar Şirnevler mahallesi yeni yeni kuruluyordu Hı. Gel şuradan bir kat alalım bey dedim Bana çıkışı verdi Ben Allah'ın kırındaki eve paramı bağlamam diye Ha, şimdi en lüks semt oldu orası ya Emekli ikramiyesi hiçbir işe yaramadı böylece e Malonun istediğini yapsın A -a, Tuğra bak oğlum öyle kestirip atma da Baban senin sözünü dinler Onunla erkek erkeğe bir konuşsanız derim ben Aa, Sakın ha? ha sakın Beni karıştırmayın bu işe ben yokum orada Aman ha bir işe verirsin. Biz bu kafayla gidersek daha çok kira evlerinde sürteriz Sürtelim karıcığım sürtelim Hah, Aynı kafada ne olacak Hadi hadi gidelim biz artık Oğlum yemeğe kalsaydınız Yok yok ha. olmaz Hele bu davada varken kesinlikle olmaz Şu babamın işlerine akıl sır doğrusu Çıldıracağım ayol Böyle bir kısmet tepilir mi hiç Canım onun da bir düşündüğü vardır elbet Sen de söyleyeyim söyleyip aynı şeyleri söylüyorsun Tuğra Bu söylediklerine kendin inanıyor musun Allah aşkına Benim inanıp inanmam pek öyle önemli değil hayatım Benim düşüncem önemli değil bu konuda Önemli olan onun babanın ne düşündüğü Adamı sık sıkboğaz edecek halimiz yok ya Seyirci mi kalacağız yani Beni bulaştırmayın da ne yaparsanız yapın Bak sen benim sözümü dinle de Hadi birlikte abimlere gidelim onlarla da oturup konuşalım Bakalım onlar ne diyecek bu Dedim işe Dedim ya beni bu işe karıştırmayın Ne var bunda ayol Akıl akıldan üstündür diye boşuna dememişler Benim kendi işime aklım ermiyor biliyorsun Yarın sanki sen yararlanmayacaksın bu işten Bak abimler de bunca yıldır kira evlerinde. Hem onların ev sahibi yönünden hiç şansları yok Neredeyse her yıl ev değiştiriyorlar ee, insanlar biraz da kabahati kendilerinde aramalı değil mi Aa benim başında o yengen varken daha çok ev değiştirir onlar. Şimdi konu o değil. Hmm. Hadi sen benim sözümü dinle de beraberce gidelim onlara. He? Ben geldim. Aman bir işe yarayı verirsin. Beni onlara bırakıver öyleyse. Hava kararmadan gelir alırsın, tamam mı? Tamam efendim. Tamam. Babam hangi akla hizmet ediyor anlamıyorum. Yanlış anlamış olmayasınız babamı. Hani ne bileyim pazarlıkta daha fazla koparabilmek için yapmış olmasın? Ben babamla konuşmuş değilim. Böyle şeyleri bizimle konuşmaz biliyorsun. Annemle konuşmuş. Hoş onu da pek dinlemez ya. Olmaz istemiyorum diye kestirip atmış Allah Allah hangi akla hizmet ediyor ne düşünüyor anlayabilene aşk olsun. Hala anlamadın mı insan? Gelinlere damatlara yaramasın istiyordur. ...var mı bunun başka açıklaması? Aysel hayatım sen de hep tersinden alma sözü. Ayol ağzımızı açtık suç oldu. Siz konuşuyorsunuz bunca zamandır. Ben söze karışınca kabahat oldu. Yengeciğim kabahat olduğu falan yok. Baksana ağabeyine. Ne de olsa biz eliz değil mi? Aysel'ciğim şimdi sana elsin mi dedik? Bu aşırı alınganlık niye böyle? ha Alsınlar da evlerini başlarına çalsınlar. Heh, yollarıma halı serseler... ...gidip de oturacağım sanki onların evinde. Allah saklasın. Ondan sonra annenin çalımından yanına varılmaz. Ben böyleyken bile çekemiyorum Şimdi de bu konuya başlamayalım Benim annem babam yaranamadılar bize İnsan hayatım tabiat yasası bu Benden bunu değiştirmemi isteyemezsin Gelin kaynananın bir arada olup da Geçindiği görülmüş mü hiç Necla, Necla sen yengene bakma Gene gelin damarı tuttu Babamın biraz da huyudur bu Yarın ben Almanya'ya Salih abime bir telefon ederim Babam onun sözünü pek kırmaz Eski evin ne yararı olur durduk yerde yahu, Anlamadım Siz Sizde bizde kiradan veririz Zarar yok babamızın evinde de kirada oturalım Ama hiç olmazsa her gün Kulağımız kapıda olmaz Ev sahibi ha şimdi zam isteyecek Ha çıkın evimden diyecek derdinden kurtuluruz Ne münasebet Babamızın evine niye para ödeyecekmişiz Mesela dedim abi Ben gelmem git sen çocuklarınla otur Ananın dizi dibinde Niye böyle yapıyorsun yenge Bakma sen ona necda Annem baban sağ oldukça ben onlarla aynı çatı altında oturamam İşte şuraya yazıyorum Hiçbir güç beni orada oturmaya zorlayamaz Tamam hayatım tamam. Hiçbir güç zorlayamaz seni. Orada oturmazsak böyle kira evlerinde oturmaya devam ederiz. Onların ağzının kokusunu çekmektense... 10 yıl daha kira evlerinde oturmaya razıyım ben. anne ben de oydum. Daha yemek istemiyorum. Aa, tabağındaki yemeği bitirseydin aklısım... gene hiçbir şey yemedin. Canım yemek istemiyor. Bu çocuk iyice iştahtan kesildi Nasuh Bey. Bir iştah şurum falan mı versek ki? Bırak çocuğu Allah aşkına hanım. Bünye ihtiyacı olanı ister. Zorlama. <gülüyor> Nasıl olsa 3-5 yıl sonra modaya uyarak rejime başlayacak. Şimdiden az yemeğe alışsın. Bey sana şöyle okkala bir kahve yapayım mı? Hangi dağda kurdu öldü de torunlarından bana vakit ayırabiliyorsun. Bu ne ilgi böyle? E aşk olsun be hangi gün ben bunu istiyorum dedin de yapmadın? Torunlarından bana zaman kalmıyor A, ki. İlahi e yani torunlarını kıskalsaydın bari. Dedeciğim televizyon uykudan önce başladı mı? Vakti geliyor kızım git televizyonu aç senin. Hadi git aç televizyonu hadi yavrum. Heh, kahveniz Nasuh bey. Hı. Dur bakalım ne çıkacak bunun altından? Evet. Bütün bunlar ev meselesi içinse... ...çabaların boşuna. Bey bey sen gene dediğini de de... ...ama biraz da beni dinle. Ben senin bunca yıllık karınıma yok. Bak bugün Necla çocuğu... ...almaya gelince akşam üstü söyledim de... ...yavrucuğum nasıl sevindi nasıl. Kira evlerinde oturmak... ...canlarına tak etmiş evladımın. Tak etmiş. Gözünde yaşlar da hazırdır hemen. <gülüyor> Bakalım, bak Bir de bizi düşün. ...senin anan baban ne bıraktı bize? Bizimkilerden ne kaldı? Yıllarca kirada oturmadık mı? Biz yıllarca kirada oturduk diye... ...onların da oturması mı gerekir yani? Bizimkiler çulsuzluğunda... ...bize böyle bir imkan sağlamadılar canım. Bu konuyu daha fazla uzatma hanım. Benim şurada üç buçuk günlük ömrüm kalmış. Ben bu evi öbür dünyaya götürmeyeceğim. Benden sonra onlar ne yaparlarsa yapsınlar. E ya, bu kadar bencil olma bey... Allah gecinden versin de. Yani bu çocuklar onca kira evlerinde otursunlar daha iyi öyle mi? Otursunlar hanım otursunlar. Aa. Kolay elde edilen şeylerin pek değeri bilinmez. Nasıl bu kadar katı olabiliyorsun bir türlü anlayamıyorum canım. Onlar bizim evlatlarımız yok. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız olmalı. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Boşuna yorulma hanım bu konuda kesin kararlıyım. Sen hep böylesindir zaten Nuh peygamber demezsin Huyunu bile bile bunu senden konuşan da kabahat zaten Konuşma hanım konuşma ha. O zaman kabaat olmaz Bu evde benim zerre kadar hakkım yok mu yok Hayır zerre kadar hakkım yok mu Böyle kestirip kestirip atıyorsun Ben senin bunca yıllık karınım Sana ve çocuklarıma yıllarımı gençliğimi verdim Saçımı süpürke ettim Hiç mi hatırım yok ha, Allah. <gülüyor> i̇şte, i̇şte bu işin böyle olacağı belliydi zaten Ben gidiyorum Git Gel, havalıların hayopluk. Bana değer verip de kaşını alıp dert ortağı ettiğin sorunlarını konuşturma var. Nereye istersen git. Anneciğim, babam evde yok mu gene? Yok yavrum. Bir haftadır konuşmuyor benle. Sabah köründe bir çıkıyor evden gidiş o gidiş. Çoğu zaman gece yarısı geliyor. Ne yapıyor? Nerelere gidiyor? Daha önemsiz değiliyor. Ne, ne içiyor bilemiyorum. Allah korusun. Bunuyor mudur? Nedir anne? Ağzından yen alsın kızım. Ah, fakat bir şeyler oluyor babana ya. Neyse. Birkaç kere konuşmak için denedim. Aa, ağzından tek laf bile alamadım. Geceleri ayrı odada yatıyor. Fakat sabahlara kadar geziniyor. Biraz uyuyacak olsa hemen sayıklamaya başlıyor adamdan duyuyorum onun sayıklamalarını Şu ev işi de nereden çıktı ayol Babamın sağlığını bozdu Hem de nasıl bozdu kızı Ben çoktan vazgeçtim o işte Yeter ki baban eski sağlığına neşesine yeniden kavuşsun Ama nerede Sabahlara dek ev diyor Tavuklar çil horoz diyor e, Bahçe diyor mi oh, bileyim zavallı ben Zavallı O sağlığına kavuştun da Biz 40 yıl daha kira evlerinde oturalım ah, Son iki gündür temelli bozuldu Niye Ben de merakta kaldım Dün gece ceplerini karıştırdım Baktım Almanya'dan abinden mektup gelmiş Değil mi? Ha. Ünsal abim telefonda arayıp Babamı ikna etmesini isteyecekti Salih abimden Babam onun sözünü hepimizden çok dinler diye düşünmüştüm e, Ne yazmış abim mektubunda? Biliyorsun Salih abim çok katı ve dobracıdır Babana bencil davranmamasını biraz da evlatlarını düşünmesini bunun için de sizlerin kira evlerinden bir an önce kurtulmanız için hiç zaman geçirmeden evi müteahhite vermesini yazmış yavrum. Desene bu ya? iyice dünyasını yıktı babacığım. Vallahi anneciğim daha düne kadar babama kızıyordum ya şimdi biraz biraz hak veriyorum onu. Kızım babana hak verilecek bir yanı yok bunun. Mahallemizdeki bütün eski evleri yıkıp Yerine apartman diktiler biliyorsun E o da kendine başka bir uğraş bulsun canım Beni biraz da Tuğran etkiledi anneciğim Biliyorsun o baştan beri babama hak veriyor Babanın sonunu iyi görmüyorum ben kızım Mevlam hayır eylesin Anneciğim ha. ben Ünsal abimlere de söyleyeyim Bu akşam hep birlikte gelelim de babamla konuşalım Babanızı bulabileceğinizi sanmıyorum ya Siz gene de gelin e Bekleriz anne O eve dönünceye kadar bekleriz Nasıl olsa eve yatmaya gelecek. Bir bardak çay daha koyayım da tabandaki böreği bitir yavrum. Hadi yavrum. <Gülüyor> Sağ anne. Çay da içmeyeceğim. Böreği de bitiremeyeceğim. Eline sağlık çok güzel olmuş. Yememek için kendimi zor tutuyoruz e, O niye oğlum Sağlığın işten yerindeyken yiyiver evladım 90 kiloya çıktım anne Bak, Biraz kendimi frenlemezsem yüzü aşmam işten bile değilim Düşünme değil, ye çocuğum ye sen ye hadi e, Necla Baban gelmeyecek herhalde Biliyorsun sabah 8'de okulda olmamız gerekiyor Saat 12'ye geliyor Biz toparlansak iyi olacak Eve evet. gidip yatmamız saat biri bulur Durun bakalım evladım durun neredeyse gelir babanız neredeyse oldu olacak gelir. biraz daha bekleyelim Tuğran man uykusuzluğa da hiç dayanamaz. Evde olsaydık şimdi yedek televizyon karşısında çoktan uyumuştu. İnsalcığım, <gülüyor> karıcığım, ne emir buyurmuştunuz? Gitsek artık. Babanın geleceği falan yok. <gülüyor> Kaynanamın dırdırından kendini gece hayatına verdi herhalde sevgili babamıza. He? <gülüyor> anne, babamızın hayatında başka bir kadın olmasın sakın A -a. Olur mu? Babamız bize bir cici anne bulmuştur. He? A -a. <gülüyor> Ha, durun durun babanız geldi geldi geldi Aman çocuklar dikkatli olun Bey hoş geldin hoş geldin Hiç konuşmuyormuş babam annemle Bakın hiçbir şey söylemedi gene Nasuh bey çocuklar da geldi Meclalar ünsallar hepsi burada Senden konuşmak istiyorlar Bu saate kadar senin dönmeni beklediler Beklemesinler Aa. Onların yanına girecek halim yok benim Hemen yatacağım Nasuh Nasuh bey Gir içeride konuş çocuklarla hadi. Aa bir şey dediğim yok canım. Bir şey dediğim yok. Abi anlaşılan babam içeri girmeyecek. Gel biz çıkalım da konuşalım. Ama lütfen ne olursun onu kırmamaya bakalım. ha Olur kardeşim olur. O kadarcık şeyi biliriz herhalde değil mi? Abi ters anlama sözümü. Hadi kalk sözüm ters anladığım falan yok zaten. Babacığım. Hı. Ah babacığım. Ah babacığım hmm. sen bu hallere mi düşecektin baba? Hangi hallere düşmüşün ben? Hı? Hı? Ne varmış benim halimde? Yaptığın şey miydi bu? Normal mi yani? Son zamanlarda babanızı ne çok düştür oldunuz böyle. Gözlerimi yaşarttınız doğrusu. Baba sen bakma ona. Sen aklı başında adamsın. Bizden akıl alacak değilsin elbette. Aferin oğlum. Büyümüşte adamlar olmuş benim oğlum Babasını nasıl da düşünüyor Bey bey Oğlana yüklenme ne olursun Bırak anne kutsun içindeki zehiri Maşallah Oğlumuzun iki adım yerdeki Annesini babasını aradığı sorduğu yoktu Nedense son zamanlarda Babasını düşünür olmuş Bey bey oğlanı geldiğine geleceğine Pişman etmesene Bırak anne Necla sen babama bir sade kahve yap. Oturup konuşalım Peki Necla kızım kahve rafta Olur anneciğim Babacığım girip içeride konuşalım Bak içeride Turan'la Aysel de var Onları aileden soyutluyoruz gibi gelebilir 40 yılın başı bizim sözümüzü dinle be Ne olur Peki peki Hoş geldiniz çocuklar Oturun oturun rahatsız olun Öpüyorum elinizi efendim. Hoş geldin baba. Baba, sen bizi yanlış anladın galiba ama biz bugün buraya seni iknaya gelmiş değiliz. Kahveniz babacığım. Ben sormadım ya siz de içer miydiniz yenge abi? Turan Teşekkür ederim Necla. Bu saatten sonra kahve içersem uykuyu kaçırırım. Benim kahveyle aram zaten iyi değil. Nasıl doğru biliyorsan öyle yap. Bizim de kusurumuzu bağışla. Tabii ya tabi hadi. Ben de öyle yaptım zaten. Günlerce düşündükten sonra Doğru bildiğimi yaptım Ne yaptın be söyle Allah aşkına İnşallah kötü bir şey yapmamışsındır baba Babanız kötü bir iş yapar mı hiç oğlum <gülüyor> Hepinizi mutlu edecek bir iş yaptım bugün Günlerdir uykumu kaçırdıktan sonra Bugün abozittine gittim Baba Baba Öfkeyle kalkan zararla otururmuş baba Öfkeyle falan kalkmadım oğlum Ben Ben Çok bencil olduğumu, çok bencilce düşündüğümü anladım. Bundan sonra beni kahve köşeleri paklar. Abuzittin'le anlaşma imzaladım. Ha, bunun böyle olacağı belliydi. Bunca zaman kendini de bizi de boşu boşuna harap ettin. Baba iyice bir düşünseydin ha. Düşündüm oğlum düşündüm. Ben bir haftadır uyku uyumuyorum. Düşündüm ve kararımı verdim. Biz ev filan istemiyoruz Yıllarca kira evlerinde oturalım biz Yeter ki senin sağlığın mutluluğun iyi olsun babacığım Anlaşmayı babacığım. imzaladım <gülüyor> Ne veriyor Aldanmasaydın bari 4 daire bir dükkan oh, Çok şükür Çok şükür Sağlığımızda çocuklarımızı çatımız altında toplayacağız Birer daireyi onların üstüne yazdırıverişim Birisini de ikimizin üstüne. Hı, güzel. Onu da çok görmezler ya. Baba. Hiç hiçbir şey söyleme oğlum. Bu kararı aklım şuurum yerindeyken verdim. Dönüş yok artık. Ben müteahhit Bey'le görüşürüm. Gerekirse vazgeçeriz. Çocuk oyuncağı değil ki oğlum bu. Ben tükürdüğümü yalamam. Hem neden vazgeçecekmişiz? Hı? Yarından tez yok hanım, eşyalarımızı toplayalım. 15 gün içerisinde <gülüyor> Evi boşaltmamız gerekiyor. Müteahhit kendi dairelerinden birini veriyor bize. Evimiz bitinceye kadar orada oturacağız. Kira falan da istemiyor. İyi değil mi hanım ha? İyi değil mi? İyi. Aldanmamışım değil mi? Aldanmamışsın canım. Aldanmamışsın. Geçici de olsa güle güle oturun Çok güzelmiş eviniz ayol Ah ah kızım ah sağ ol da Gene ne oldu anne Gene ne oldusu var mı yavrum Baban babam Babama <gülüyor> ne oldu gene anne Ne olacak kızım gene eski durum Bir kerecik olsun ağzını açıp konuşmuyor Gizli gizli ağlıyor sanıyorum Ne zaman konuşmak istesem tersliyor beni Dünyasını temelli yıktık babanın Geçer anneciğim Biraz zaman tanımak gerekli ona Sen üstüne varma bugünlerde Nasıl dayanırım kızım nasıl Bugün sabaha dek sayıkladı Varsa çil horozu yoksa çil horozu Şu çil horoza verdiği değerin Onda birini biz evlatlarına vermedik Bir şey söylemeye ödüm kopuyor Bak hangi bir geniş eve geldik oturduk Değil mi bir iki eşya alalım demeye korkuyorum Vallahi Acele etme anne. Kendi eviniz bitince eve göre eşya alırsınız Kızım perde gibi şeyleri eve göre alırız da Bak doğru dürüst bir koltuk takımımız bile yok Olur anne olur hepsi olur Öyle deme kızım Bizim de kendimize göre gelenimiz gidenimiz oluyor Bu kırık sandalyelerle divan bu eve yakışmıyor ki e Yok yoksulu da değiliz ya canım Hala hala melek ağlıyor Duydum canım duydum Anne benimki uyandığına göre ben gideyim artık Evde yemek de yok daha eve gidip yemek yapacağım Kızım ver hadi kızım Hadi kocanı da çağırtırız Özlem gider söyler gelir Allah ne verdiyse yeriz Hala hala ben dedeyi getiriyorum Kucakla da getir yavrum buraya Aa, Bir yerine bir şey oluveriyor özle Aa, Ne olacak kızım Biz özlemin yaşındayken gün boyu kardeşimize bakıyorduk da Annemiz işlerini görüyordu Anneciğim bu çok acık bir şey herhalde Necla kızım hadi sen oğlunu emzir Ben de mutfağa gidin yemek hazırlayayım Anne ben kalmasaydım Aman kızım uzatma sen de hadi Hala ben de bir şey soracaktım sana Öğretmenimiz bir ödev vermişti de onu soracaktım. Yapalım canım. Özlem. Yavrum benim ellerim kimi kapıyı açıverdi. Ben geldim herhalde. Olur babaanneciğim. Aa enişte. Özlem kızım. Alan sizin mi? Evet bizde enişte. Mecda ayakkabılarımı çıkarmıyorum. Hadi gel gidelim. Turan gir hele içeri. Ben çocuğu emziriyorum. Turan. Geldim de takılıp kalıyoruz ee, Kolay gelsin anne Sağ ol Yavru Necden sizde mi diye geldim ben yine Nasrettin hocanın öyküsünü biliyorsun değil mi Komşularına bir tepsi baklava geldiğini görmüşler Yoktan bir çıkarmış karı koca Karısı hışımla komşulara gitmiş Hoca ile kavga ettik demiş Çökmüş sofraya Aradan 5 dakika geçmeden hoca çalmış komşularının kapısını Bizim hatun sizde mi diye, <gülüyor> Aşk olsun oğlum, öyle biçim laf. Burası sizin eviniz. Turan, iç güveyliğine alış hep. Ne de olsa yakında kaynanan ve kaynatan da aynı çatı altına geliyorsun yani. Kim ya? demiş geleceğini? Aa, sen de mi oğlum Turan? Aa, biz kaynanan olduksa sizin üstünüze mi kullanalacağız yani? Herkesin işi ayrı, aşı ayrı ya, Aman mı? anne, sen Turan'ın huyunu bilmiyor musun? Şaka ediyor. Biz şu ev bisse de bir an önce kiradan kurtulsak diye dört gözle bekliyoruz. Kim söylemiş şaka etti mi? Ben gayet ciddiyim. Aman Turan, şakanın da bir sırası var. Oğlum, nasıl bilirseniz öyle yapın. Babanız birer daire yazdır verecek üstünüze. İster oturursunuz, ister kiraya verirsiniz. Ben evim bittiği gün gelip oturacağım evimde. Hı. Sen ne halin varsa gör o zaman Turan Hı. efendi. O zaman Ben de peşinden gelirim karıcığım <gülüyor> Kaynana olduk da Bunları sanki sıkboğaz ediyoruz Hay Allah Onlar sağ oldukça ben o evde oturmam diyormuş hanımefendi Sözüm sana değil oğlum Sana değil Ne oldu Necda <gülüyor> Gene mutat gelin kaynana çekişmesin mi Sen duymasan olmaz sanki Konuyu ben açmadım ya Anne söylediği için sordum Yengen hanımefendi oturmayacak mıymış evde Öyle laf getirmişler anneme Ah ah ateş olmayan yerden duman çıkmazmışlarlar Kızım Kızım dememiş olsa Hacer yengen koskoca kadın niye getirip yetiştirsin ha? Biz sağ oldukça bu evde oturmazmış hanım Bir an önce ölelim bari Aman ha. Oturmazlarsa kendi keyifleri bilir anne Burayı kiraya verip kendileri de kirada otururlar El güne karşı ayıp değil mi kızım Ayıpsa ayıp Biz siz değilsiniz de geçinemeyen gelin kaynını Özlem Özlem kapıya bak kızı Evet A, a, a, kim olabilir ki ee, Dur ben bakayım anne Bir zahmet oğlum bakıver üstüm başım uygun değil kapıya çıkmaya Oo, Siz miydiniz abim Buyurun içeri girelim Gel, gelip, buyurun. Yok yok ben geçmeyeyim ee, Senin çıktığın iyi oldu kapıya ee, Telaşlısın Hayrola bir şey mi vardı Çocuk ha, Özlem hadi kızım sen içeri geç Olur enişte ee, Hayırdır inşallah Şu kapıyı da kapıyalım İçeriden duymasın lazım. Hı. Ne oldu merak ettim doğrusu Kayınpederin Turan Bey Evet ne olmuş kayınpederime Evi Yoksa... yıkmaya başlayalı veridir Her gün işçilerden önce geliyor Akşama kadar hüzünle izliyordu Evin yıkılışını Bugün bahçeye gelmişti sıra Ağaçlar kesilirken Fenalık geçirdi akşamüstü Tesadüf o an ben de oradaydım Hemen hastaneye kaldırdık Peki neymiş Kalp krizi Kalp krizi mi Dur, Durum durumu nasıl şimdi? Kurtaramadık Turan Bey. Başını sağ olsun. Öldü mü yani? Maalesef. O eski başını yed adamana. Başına gelecekleri biliyormuş demek ki. Ondanmış onca zaman direnmesi. Yıkılan Dünya adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Mehmet Erdem Yöneten Engin uluda Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Nasuh Doğan Bavli Keriman Sunape Kuysal Necla Tijen Par Turan Alev Sezer Özlem Neşe Mesutoğlu Ünsal Arif Akkaya, Aysel Neslihan İşbay, Abuzittin Ersun Kazançel, Mehmet Levent Kurumlu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.